Hocam, bazı şirketlerin düzenlediği çekilişlerde kampanyalara katılmak ve bunların verdikleri hediyeleri veya ödülleri kullanmak caiz midir diye sorumluyuz. Evet. Şimdi Furkan Bey, bir şeyin mekruh veya haram olabilmesi için bir delil bulması lazım. Bu delil de ayet ve hadislerdir. Şimdi çekiliş dediğimiz şey şu, yani müşteriyi artırmak için, yani satın alıcısını çoğaltmak için, Kur'a usulüler hediye veriyorlar dinde evet. hediyeleşmek caizdir bunu bir, bir kumar olmadığı için alınabilir Alınmasına bir sakınca yok Evet